Ben İzmir'de bir adamla taşıdım. Abi niye namaz kılmıyorsun dedim? Ben şort giyiyorum dedi. <gülüyor> Şortta haram diyor. <gülüyor> Bak bizim buranın da bir ahlaki var. Açık konuşalım mı abi? Bizim buranın ahlaki. Adama dinle ilgili bir şey söyle. Kendisini tamamen ortamdan çıkarır der ki. Ya sülaleyde kaç tane hacı var? Kaç şey var? Kaç şey var? Hep onları sayar. Öyle değil midir abi? Bizim buranın da ahlakı var ya. Çocuğa diyorum ki kardeşim sen namaz kılıyorsun abi. Abim bizim ahlakı o kadar muhafazakardır. <gülüyor> Biz ezan okundu mu televizyonu kaparız abim biz fişini çekeriz şal teri indir ya edisonu bulsak ebesini mora boyacaz <gülüyor> <muhabbet. gülüyor> e Kardeşim namaz kılıyor musun? <gülüyor> abim kılamıyor <gülüyor> abi isim neydi? yok yandaki abi Ayhan abi çok ilginç bir tespit daha söyleyebilir miyim? ben namaz kılmayan kimseyi tanımadım biliyor musun? kılamayanlarla tanıştım hep <gülüyor>